Kari'a Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Büyük çarpma Nedir o büyük çarpma? O büyük çarpmanın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? O gün insanlar dört bir yana yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar da atılmış yün gibi olur. Terazide sevapları ağır gelen kişi memnun olacağı bir hayat içinde olacaktır. Terazide sevapları hafif olana gelince işte onun anası yani varacağı yer haviyedir. Taviyenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? O kızgın bir ateştir.